Cüneyd-i Bağdâdi rahmetullahi aleyh Lakabı ebul Kasım, Adı Cüneyd-i Bağdâdi Tanınması seyyidüt ü Taife Yani Evliya Zümresi'nin Efendisi Baba adı Muhammed Züccac Cam kavanozlara benzeyen sırça kapsattığından Züccac denmiştir. Doğumu, 822 tarihinde Bağdat'ta doğdu. Vefatı 910 tarihinde Bağdat'ta vefat etti. Aslı Nihavend ilinden. Hocaları A. Fıkıh'ta Ebu Sevr. Bu İmam-ı Şafii'nin arkadaşıdır. B. Sohbette bir Sırrîy-i Sakati aynı zamanda dayısıdır. 2 Harisi Muhasibi 3 Muhammed Ali Kassap Cüneyd-i Bağdadi rahmetullah aleyh takva ile amil olup riyazet ve mücahadelerle kalbini temizlemiştir. Hakimane sözleriyle ve ihlaslı ameliyle büyük ün kazanmıştır. Hak âşıkları her taraftan huzuruna gelerek bereketli sohbetlerinden istifade etmiş, kalplerini cilalandırmıştır. Onun sohbetlerinde bir müddet kalmayı hayatlarının en mübarek hatırası saymışlar, akıllara durgunluk veren söz ve nasihatlarını kuşaktan kuşağa aktarmayı en büyük bir vazife addetmişlerdir. Cüneyd-i Bağdadi henüz yedi yaşındayken, İlim tahsilini sürdürdüğü mektepten evine dönünce, babasının ağladığını gördü. Hemen yanına yaklaşarak sordu. Babacığım niçin ağlıyorsun? Babası oğluna, zekat olarak dayın sırrı-i sakatiye birkaç gümüş göndermiştim. Almamış. Kıymetli ömrümü Allah adamlarının beğenip almadığı gümüşler için geçirmiş olduğuma ağlıyorum, Dedi. Cüneydi deyip, Babacığım, parayı bana ver, ben götüreyim. Baba: Peki oğlum, al götür diyerek paraları oğluna verdi. Cüneyt bir hamlede dayısının evine gitmişti. Hemen kapıyı çaldı. Dayısı kapıyı açmadan sordu: Kimdir o? Ben Cüneydim dayıcığım. Kapıyı aç ve babamın zekatı olan bu gümüşleri al. Dayısı bağırdı. Almam diince Cüneyt adledip babama emreden ve ihsan edip seni serbest bırakan Allahü Teala için al dedi. Dayısı Allahü Teala babana ne emretti ve bana ne ihsan etti dedi. Cüneyd-i Bağdadi babamı zengin yapıp zekat vermesini emretmekle adalet eyledi. Seni de fakir yapıp ''Zekâtı kabul etmek ve etmemek arasında serbest bırakmakla ihsan eyledi.'' dedi. Cüneyd'in bu konuşması, dayısı sırr Sakati’nin çok hoşuna gitti. ''Oğlum, gümüşleri kabul etmeden önce seni kabul ettim.'' dedi. Ve kapıyı açıp parayı aldı. Cüneyd-i Bağdâdî, rahmetullahi aleyh, dayısına talebe olduktan bir müddet sonra onunla birlikte hacca gitti. Mesîd-i Haram'da 400 kadar büyük saat şükür hakkında konuşuyorlardı. Her biri şükrü tarif ve izah ettiler. Neticede 400 ayrı izah meydana geldiyse de hepsi de bu tarif ve izahları yetersiz buldu. Sırrî-i Sakati rahmetullahi aleyh yeğeni Cüneyd'e dönüp "Madem ki buradasın, bu hususta bir de sen bir şeyler söyle dedi. Cüneyd-i Bağdadi, şükür, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın ihsan ettiği nimet ile ona isyan etmemek, ona isyan için ihsan ettiği nimeti sermaye olarak kullanmamaktır, buyurdu. Orada bulunanların hepsi bu cevabı çok uygun buldu ve seni tebrik ederiz. Maksadı en güzel şekilde ifade ettin. Bu, ancak bu şekilde tarif edilebilirdi, dediler. Sırr-i sakati, rahmetullahi aleyh, Yavrum, öyle anlıyorum ki, Senin lisanın doğru ve kuvvetli olacak. Böyle güzel söyleyebilmek hali Sana nereden geliyor, diye sordu. Cüneyd-i Bağdadi hiç tereddüt etmeden, Sizin sohbetlerinizde bulunmakla efendim, dedi. Cüneyd-i Bağdadi, Kocasına ait olan evin bir odasında kalırdı. Allahü Teala'yı bir an bile olsa aklından çıkarmazdı. Seccadesi üzerine diz çöker, kıbleye karşı döner, sabaha kadar zikrederdi. Daima abdesti durmaya özen gösterir, yatsının abdestiyle sabah namazını kılardı. Bir gece yıkanmak için suya ihtiyacı oldu. Fakat hava çok soğuk idi. Bu sebepten aklından şöyle geçti. Hava çok soğuk. En iyisi sabahın olmasını beklemek. O zaman su ısıtırım veya hamama gider yıkanırım. Sonra birdenbire ürperdi. Bir an bile olsa böyle düşündüğüne pişman oldu ve ben yıkanmayı tehir için sabahın olmasını, sabah olunca da su ısıtarak yıkanmayı veya hamama gitmeyi düşünüyorum. Halbuki Allahü Teala bana sadece bir defa yıkanmamı emrediyor. Ben de onu tehir için sudan bahaneler arıyorum. Benim bu düşüncem hiç münasip değil," dedi. Ceza olarak gecelik elbisesi üzerinde olduğu halde soğuk su ile gusletti. Tasavvufu dayısı sırrı İsakati'den öğrendi. Asrının kutbu idi. Binlerce veli yetiştirdi. 30 defa yaya olarak hacca gitti. Kerametleri, nasihatları, hikmetli sözleri ve ihlaslı amelleriyle meşhur oldu. 30 sene cemaatle namazda ilk tekbiri kaçırmadı. Namazda kalbine dünya düşüncesi gelse o namazı tekrar kılardı. Daima Allahü Teala'yı hatırlardı. Her gün yüz rekat nafile namaz kılardı. 30 yıl yatsı namazından sonra hiç uyumadan ibadetle meşgul oldu. Hocası Sırri Sakati ona bir meclis kurup insanlara nasihat etmesini söylerdi. Fakat o kendini bu işe layık görmezdi. Bir cuma gecesi Rasulullahı sallallahu aleyhi ve sellem rüyada gördü. Resulullah ona "Ey Cüneyt, insanlara nasihat et. Zira senin sözün halkın kalplerinin rahatlık ve ferahlık bulmasına sebeptir. Allahü Teala senin sözünü insanların kurtuluşa ermesi için sebep kılmıştır." buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi sabahleyin erkenden Hocasının yanına gitti. Daha bir şey söylemeden hocası, Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem tarafından vazifelendirilmedikçe, insanlara nasihat etmekten çekindi, buyurdu. Cüneyd-i Bağdâdî, ertesi günü meclis kurup, insanlara Rasulullah'ın yolunu anlatmaya başladı. Her meslekten insanlar, akın akın gelip sohbetlerinden istifade ediyordu. Mürşit geçinen çok kişi postlarını bırakıp onun sohbetleriyle hakikati öğrendiler. Bir gün Hristiyan fakat Hristiyan olduğuna dair görünüşte bir alameti bulunmayan bir genç Cüneydi Bağdadi'nin sohbet meclisine geldi ve ey Üstad Hazreti Peygamber buyuruyor ki Müminin firasetinden korkunuz çünkü o Allahü Teala'nın nuru ile bakar. Bunun manası nedir diye sordu. Cüneyd-i Bağdadi bir müddet sustu. Sonra başını kaldırıp Müslüman ol Müslüman olmak zamanı geldi buyurdu. Genç hemen Müslüman oldu. İmamı ı Yafi buyuruyor ki insanlar bu hadisede Cüneyd-i Bağdadi'nin bir kerameti var zanneder. Halbuki bu hadisede onun İki kerameti vardır. Birisi, o gencin Hristiyan olduğunu bilmesi, diğeri, o gencin Müslüman olma vaktinin geldiğini bilmesidir. Salihlerden bir zat, rüyasında Rasulullahı sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Cüneyd-i Bağdadi de yanlarında bulunuyordu. O sırada bir kimse huzura dahil olup, Resulullah'a bir soru sordu. Rasulullah bunun cevabını Cüneyd'den iste, o cevap versin.'' buyurdular. Cüneyd-i Bağdadi, ''Ya Resûlallah, sizin huzurunuzda ben nasıl konuşabilirim?'' dedi. Bunun üzerine Rasulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, ''Diğer peygamberler, ümmetlerinin tamamı için ne kadar övünüyorlarsa, ben de Cüneyt ile o kadar övünürüm, buyurdular. Zengin bir kimse vardı. Cüneyt-i Bağdadi'nin huzuruna gelip tövbe etti. Ve talebeliğe kabulünü istedi. Malını da fakirlere dağıttı. Bin altını kaldı. Cüneyt-i Bağdadi, Bu bin altını da Dicle nehrine at, buyurdu. O zengin Dicle kenarına gidip, Altınları birer birer nehre attı. Geri dönüp huzura dahil olunca, Cüneyd-i Bağdadi ona heybetle bakıp, ''Niçin hepsini birden atmadın da birer birer sayarak attın?'' ''Demek hala gönlünde onlara muhabbet var.'' buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi onu sohbetlere kabul etmedi. Gönlünde dünya sevgisi kalmadığını anlayınca onu kabul etti. Büyüklerden bir zat Cüneyd-i Bağdadi'nin huzuruna yaklaştığı sırada şeytanın onun yanından hızla kaçtığını gördü. O zat huzurla şereflenince yüz hallerinden onun çok öfkelenmiş olduğunu anladı ve Ey üstat biz biliyoruz ki insan öfkelenince şeytan ona yaklaşır. Fakat görüyorum ki bu kadar fazla öfkelenmiş olduğunuz halde Şeytan sizden kaçıyor. Bunun hikmeti nedir? diye sordu. Cüneydi Bağdadi, sen bilmez misin ki biz kendi nefsimiz için kızmayız. Başkaları nefsi için kızarlar. Bu sebepten dolayı şeytan kendilerine musallat olur. Bizim kızmamız hep Allah için olduğundan, şeytan bizden kızdığımız zaman kaçtığı gibi başka hiçbir zaman kaçmaz buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi'yi tanıyan ve sevenlerden biri de Ebu Amr idi. Ebu Amr, bir gün bir ihtiyac için çarşıya gitmişti. Bir cenaze gördü. Hemen cenaze namazına katıldı. Sonra yolda ilerlerken bir kadın görüp ona baktı. Hemen bu yaptığının uygun olmadığını hatırlayıp tövbe etti. Eve geldiğinde ona, ''Senin yüzün niçin karardı?'' dediler. O da hemen aynaya bakarak hakikati anladı. Tam kırk gün bu günahına gözyaşı dökerek tövbe etti. Yüzünün siyahlığı yine de kaybolmadı. Nihayet Cüneyd-i Bağdadi'yi ziyaret etmek aklına geldi. Doğru Bağdat'a geldi. Hanesinin kapısını çalınca şu sesle irkildi. Gel bakalım ey Eba Amr! Sen ruhbede günah işle, biz de Bağdat'ta bu günaha istiğfar edelim. Birisi Cüneyd-i Bağdadi'ye, gözümü yabancı kadınlara bakmaktan nasıl koruyabilirim diye sordu. Cevabında, yabancı kadını gördüğün zaman, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın seni, senin o kadını görmenden daha iyi gördüğünü hatırla buyurdu. Mel'um şeytan, bir üstadın hizmetçisi kılığında, Cüneyd-i Bağdadi'nin huzuruna geldi ve efendim, size hizmet etmekle şereflenmek, feyz ve bereketlerinizden istifade etmek arzusuyla geldim. Lütfen kabul buyurunuz dedi. Cüneyd-i Bağdadi kabul etti. Şeytan 20 sene kadar kendisine hizmet etti ama bir kere olsun vesvese veremedi. Nihayet ümidini kesti. Bir gün üstadım, siz beni tanıyor musunuz? Ben seni ilk geldiğin gün tanımıştım. Sen şeytansın dedi. Şeytan: Ya Eba Kasım, ben senin kadar yüksek makam ve derecelere kavuşmuş olan bir zat daha tanımıyorum dedi. Cüneyd-i Bağdadi: Ey Melun, hemen defol git buradan. Şimdi de kendimi beğenme uç gibi bir duruma düşürmek ve beni mahvetmek arzusundasın değil mi? Bu çirkin maksadına kavuşamayacaksın buyurdu. Hayrün Nessaç bir gün evinde oturuyordu. Kalbine Cüneyd-i Bağdâdî kapıdadır, çıkıp karşılayayım diye bir düşünce geldi. Fakat o buraya gelmez. Kalbime gelen düşünce vesvesedir deyip o düşünceyi kalbinden attı. Biraz sonra aynı düşünce yine kalbine geldi. Fakat onu da kalbinden attı. Üçüncü defa kalbine aynı düşünce gelince, Çıkıp bakayım dedi. Çıktı ve Cüneyd-i Bağdadi'yi kapıda bekler buldu. Ey hayrün neshaç! Kalbine ilk geldiği zaman, Niçin kalkıp kapıyı açmadın? buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi'nin sohbetinde bulunanlardan biri, Kendisini imtihan için yanına geldi ve bir soru sordu. Cüneyd-i Bağdâdi, Bu soruya söz ile mi yoksa manevi olarak mı cevap verelim dedi. O kimse de iki şekilde de cevap ver dedi. Cüneyd-i Bağdâdi, Keşke kendi kendini deneseydin. O zaman beni denemeye lüzum görmezdin. Manevi cevap istiyorsan, böyle yapmakla artık bizim yolumuzdan ayrıldın. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın dostlarını tecrübe etmeye, onları yaralamaya senin gücün yetmediğini bilmez misin? buyurdu. Bunun üzerine soru soranın yüzü simsiyah oldu. O kimse, yaptığına pişman olup tövbe etti. Cüneyd-i Bağdadi de ona merhamet ederek teveccüh etti. Bundan sonra o şahıs, Cüneyd-i Bağdadi'nin yakınlarından oldu. Kelam ehlinden İbni Küllab, bozuk fırkalar hakkında reddiyeler yazıyordu. Bazı kimseler ona tasavvuf ehlini de yazmasını söylediler. İbni Küllab, tasavvuf ehlinin reisi kimdir diye sordu. Cüneyd-i Bağdadi'dir dediler. İbni Küllab, Cüneyd-i Bağdadi'ye birini gönderip, görüşlerinin ne olduğunu öğrenmek istedi. Cüneyd-i Bağdadi ona bizim yolumuz baki olanı fani olandan ayırmak, baki olan için faydası olmayan her şeyden uzak durmaktır buyurdu. Cüneyd-i bu sözü İbni Küllâb'a gelince çok şaşırdı ve şöyle dedi: Bu nasıl bir şeydir ki bizim bunu anlamamız dahi imkansız. Hemen kalkıp Cüneyd-i Bağdadi'nin meclisine gitti. Ona tevhid hakkında bir soru sordu. Cüneyd-i Bağdadi'nin verdiği cevaptan hayrette kalıp, bu cevabı tekrarlar mısınız dedi. Bunun üzerine Cüneyd-i Bağdadi, daha değişik bir şekilde cevap verdi. İbni Küllab'ın hayreti daha da artıp, bu cevabı da tekrar eder misiniz dedi. Cüneyd-i Bağdadi bu sefer de, daha başka bir şekilde cevap verdi. İbni Küllab, Söylediklerinizi kavrayabilmem, ezberleyebilmem imkansız. Bari bunları söyleyin de yazayım, dedi. Cüneyd-i Bağdadi, Eğer bütün bunları söyleyen ben olsaydım, yazdırırdım, buyurdu. Bunun üzerine İbni Küllab, Cüneyd-i büyüklüğünü kabul ve ona hayranlığını itiraf etti. Ebu Amr adında birisi hacca gitmeye niyet etti ve dalaşmak için Cüneydi Bağdadi'ye uğradı. İhtiyacı olmadığı halde bereket olarak yanında bulunması için kendilerinden bir dirhem borç istedi. Fakat yanlarında da hiç para olmadığını biliyordu. Buna rağmen Cüneydi Bağdadi cebinden bir dirhem çıkarıp ona verdiler. Ebu Amr Hacca gitti. Dönüşünde Cüneyd-i Bağdadi'ye Medine'den bir yüzük satın aldı. Ziyaretine gittiği zaman yüzüğü evde unuttuğunu anladı ve "Neyse şimdi yüzükten hiç bahsetmem. Sonra ziyaret ettiğimde yüzüğü takdim ederim." dedi. Huzurlarına girdiği zaman "Efendim, Hacca giderken sizden ödünç olarak aldığım bir dirhemi iade etmek istiyorum." dedi. O da, biz onu Medine-i Münevvere'den getirip de evde unuttuğunuz yüzük gibi unuttuk, o zaman hediye etmiştik buyurdu. Çocuğu kaybolan bir kadın, Cüneyd-i gelip, çocuğunun bulunması için dua talep etti. O da dua etti, çocuk bulundu. Cüneyd-i Bağdadi, bir gece uyandı. Uyumak istiyor, uyuyamıyordu. Oturmak istiyor, oturamıyordu. Bir müddet sonra kapıyı açıp dışarı çıkınca birinin üzerine bir aba örtüp büzüldüğünü gördü. Cüneyd-i Bağdadiye "Ey efendim, bu kadar bekletilir mi?" dedi. Cüneyd-i Bağdadi "Gece geç vakitte geldiniz." dedi. "O kimse kalplere hareket veren Allahü Teala'dan sizin kalbiniz bana teveccüh etsin diye talep ettim." dedi. ''Peki benden ne istiyorsunuz?'' diye Cüneyd-i Bağdâdî'yi sorunca, ''O kimse, nefsin hastalığına ilaç yok mudur?'' diye sordu. Cüneyd-i Bağdâdî, ''Nefsin ilacı isteklerine muhalefet etmektir.'' buyurdu. Bunun üzerine o kimse kendi kendine, ''Ey ahmak nefsim! Bunu ben sana kaç defa söyledim. Ama sen Cüneyd'den duymayınca inanmadın.'' dedi. Bir gün, Cüneyd-i Bağdadi camideyken, bir zat içeri girdi ve iki rekat namaz kıldı. Sonra bir kenara çekildi. Biraz sonra işaret ile Cüneyd-i Bağdadi'yi yanına çağırdı. Ve ona, Ey Ebel Kasım! allah Teala'ya ve dostlara kavuşma vaktim yaklaştı. Vefatımdan sonra yıkanmam, kefenlenmem ve defnim bittikten sonra, senin yanına bir genç gelir. Elbisemi, asamı ve su kırbamı ona verirsin. O, Allahü Teala katında manevi derecesi olan birisidir, dedi. O zat, vefat edip, defnedildikten sonra, Cüneyd-i Bağdadi'nin yanına bir genç geldi. Ve, emanet nerede ey ebel Kasım, dedi. O da, sen bunu nereden biliyorsun, bize söyle buyurdu. Bunun üzerine genç, falanca yerde bulunuyordum. Gizliden bir ses bana, Kalk, Cüneyd'e git. Ondaki şu şu emaneti al. Sen, ebdal denilen evliyadan birinin yerine tayin edildin, dedi. Bunun üzerine Cüneyd-i Bağdâdî, emanetleri ona verdi. O genç, gusül amdesti aldıktan sonra o elbiseleri giyip gitti. Cüneyd-i Bağdadi'nin talebelerinden biri şeytanın vesvesesine kapılıp artık ben kemale geldim. Sohbete devam etmeme lüzum kalmadı dedi ve bir köşeye çekildi. Benlik ve gururundan dolayı şeytani bir rüya gördü. Rüyasında bağlık bahçelik içinde akan güzel nehirler, ve çok lezzetli yemekler yediğini gördü. Bu rüyayı hakikat zannedip, kibri daha da arttı ve bu halini arkadaşlarla anlattı. Onlar da bu durumu Cüneydi Bağdâdi'ye arz ettiklerinde, onun çok üzüldüğünü gördüler. Cüneydi Bağdadi hemen onun yanına gitti ve seni bu gece cennete götürürlerse, oraya vardığında üç defa la havle oku buyurdu. Hakikaten o kimseyi rüyasında cennete götürdüler. Hemen üç defa la okudu. Gördüklerini ve kendisinde hasıl olan şeytani hallerinin hepsini unuttu. Bir anda kendisinin pislik ve çöplük içerisinde olduğunu gördü. Uyandığında gördüklerini hatırladı ve içine düştüğü hatayı anladı. Çok pişman olup tövbe etti ve Cüneyd-i Bağdadi'nin elini öptü. Yeniden sohbetlere katılarak talebeler arasındaki yerini aldı. Cüneyd-i Bağdadi herkese bir mürşidi kamil lazımdır. Aksi halde mel'un şeytan gelip kendisine musallat olur ve insan maazallah ona tabi olur buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi bir yolculuğu sırasında Küfe'ye uğradı. Şehrin ileri gelenlerinden birisinin sarayını gördü. Kapısında hizmetçiler bulunan saray, çok güzel ve süslüydü. Sarayın penceresinde birisi, şu manada şiir söylüyordu. Ey saray! Sana hüzün, gam, keder girmez. Zaman senin sakinlerine, içindekilere bir şey yapmaz. Sen muhtaçlar için, ne güzel bir konaksın. Aradan uzun bir müddet geçtikten sonra, Cüneyd-i Bağdadi oraya tekrar uğradı. Bu sefer sarayı, öncekinden çok farklı buldu. Kapısı kararmış, içinde yaşayanlar dağılmış, o güzelim saray, perişan bir vaziyetteydi. Cüneyd-i Bağdadi sarayın kapısını çaldı. İçerden gayet zayıf bir sesle birisi, buyurun ''Girin'' dedi. Cüneyd-i Bağdadi içeri girdi ve, ''Bu sarayın o eski güzelliğine ne oldu? Nerede şimdi içerisinde kıymetli elbiselerle gezinenler?'' diye sordu. Adam ağlayarak, ''Efendim, onlar burada emanetçi olarak kalıyorlardı. Ömürleri bitince ahirete göçtüler. Dünyanın hali böyledir.'' Ona gelen gider, dedi. Cüneyd-i Bağdadi, daha evvel geldiğimde şiir okuyan birisi vardı. O bendim efendim. Cüneyd-i Bağdadi demek ki sendin. Peki bu viranelik yerde nasıl kalıyorsun? Kalbin nasıl rahat ediyor, dedi. O kimse, o nasıl söz? Burası sevdiklerimin evi değil mi? Nasıl olur da buraları terk ederim dedi. Bu sözler Cüneyd-i Bağdadi'ye çok tesir etti. Sevgisini samimi bir dille anlatması çok hoşuna gitmişti. Cüneyd-i Bağdadi gıybetten çok sakınırdı. Bir gün Şenoziyye mescidinde oturmuş cenaze namazı için cemaat bekliyordu. Bu sırada bir fakir gördü. Halinden ibadet ehli olduğu anlaşılıyordu. Fakat dilenmek ile meşguldü. Kendi kendine, bu adamcağız böyle dileneceğine çalışıp, nefsini bu hale düşmekten korusa daha iyi olmaz mı? Üstelik sağlığı da yerinde, diye düşündü. Cüneydi Badadi, rahmetullahi aleyh, o gece ibadet yapmak için kalkamadı. Kendisine rüyasında, bir tepsi içinde, o fakirin eti sunularak, bunu ye, dediler. Ben onun gıybetini yapmadım ki, diyecek oldu. Ona, senin gibi birisinin böyle düşünmesi bile hoş değil. Derhal git, o fakirden helallik dile, dediler. Cüneydi Bağdadi, sabah olur olmaz, o fakiri aramaya koyuldu. Onu bir yerde bakla yaprağı toplarken buldu yanına sokulup selam verince, fakir, selamını aldıktan sonra bir daha böyle düşünecek misin diye sordu. Cüneyd-i Bağdadi, hayır karşılığını verdi. Fakir, Allahü Teala beni de, seni de bağışlasın diye dua etti. Cüneyd-i Bağdadi bir gün, Cafer-Hulli'ye bir dirhem para vererek onunla İncir almasını istedi. O da inciri satın alıp önüne koydu. Cüneyd-i Bağdadi, Orucunu açmak için, O incirlerden bir tane ağzına koyunca, Hemen ağlamaya başladı. Ağzındaki inciri çıkarıp attı, Ve su ile ağzını iyice çalkaladı. Cafer Huldi, Onun böyle yapmasını hiç anlayamamıştı. Ona şöyle sordu, ''Niçin böyle yaptınız?'' Cüneyd-i Bağdadi, yaşlı gözlerini ona çevirdi ve otuz seneden beri hep incir yemek istedim. O zamandan beri de hiç yemedim. Bugün nefsi mağar bastı ve incir yemek istedim. İncir'i ağzıma koyduğum zaman gizliden bir ses bana şöyle dedi, Allahü Teala için yemesini bıraktığın şeyi yemeye utanmıyor musun? Bunun üzerine onu ağzımdan çıkarıp attım. Onu yemeyi sözde durmamak kabul ettim. Bu da bir hıyanettir. Hain olan kimse de Allah katında sevilen biri olamaz.'' buyurdu. Cüneyd-i Bağdâdî, tasavvuf yolunda olmasına rağmen, ulema elbisesiyle dolaşırdı. ''Niye sofilerin hırkası gibi hırka giymiyorsun?'' diyenlere, ''Hırka ve yamalı elbise giymenin bir işe yarayacağını bilsem, Demirden ve ateşten elbise yaptırıp giyerim. Ama kalbime itibar hırkaya değil, yanık kalbedir şeklinde bir ilham geliyor buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi bir gün arkadaşı, büyük veli Ebu Bekir Şibli'yi La havle ve la kuvvete illa billah derken gördü. Ona bu söz canı sıkılanların kelamıdır. Can sıkıntısı ise, kazaya rıza göstermemekten kaynaklanır, buyurdu. Bir kimse, Cüneyd-i Bağdâdi'ye, bu zamanda hakiki kardeşlik azaldı, nerede o Allah için yapılan kardeşlikler, dedi. Cüneyd-i Bağdâdi ona, eğer senin sıkıntılarına katlanacak, ihtiyaçlarını giderecek birini arıyorsan, bu zamanda böyle bir kardeşi, arkadaşı bulamazsın. Ama kendisine Allah için yardım edeceğin, sıkıntılarına Allah rızası için katlanacağın bir kardeşlik istiyorsan, böyleleri çoktur.'' buyurdu. Bir kimse, Cüneyd-i Bağdadi'den dua istese, şöyle dua ederlerdi. Allahü Teala senin kalbini dağınık etmesin, seni kendisinden alıkoyan her şeyden kurtarsın. Kendisine kavuşturan şeylere kavuştursun. Seni kendisinden başka şeylerden kurtarıp, kendisiyle meşgul eylesin. Sana kendisiyle beraber olmaya layık bir edep ihsan eylesin. Kalbinden razı olmadığı, beğenmediği şeyleri çıkarıp, kalbine kendi rızasını koysun seni kendisine ulaştıran yola kavuştursun. Bir gün Cüneyd-i Bağdadi'nin hocası ve dayısı olan Sırrî Sakatiye, derecesi hocasının derecesinden yüksek olan talebe var mıdır diye sordular. Cevabında evet, vardır. Cüneyd'in derecesi benden yüksektir, buyurdu. Cüneyd-i Bağdadiye Rızkımızı arıyoruz dediler. Nerede olduğunu biliyorsanız orada arayınız buyurdu. Allahü Teala'dan istiyoruz dediler. Eğer sizi unutmuş sanıyorsanız hatırlatınız buyurdu. Tevekkül ediyoruz bakalım ne gönderecek dediler. İmtihan ederek deniyerek tevekkül etmek imanda şüphe bulunmasını gösterir buyurdu. O halde ne yapalım dediler. Emrettiği için çalışmalı, rızk için üzülmemeli, tedbirlerin arkasında koşmamalıdır. Rızk için Allah Teâlâ'nın verdiği söze güvenmelidir. Emrine uyarak çalışanı rızkına ulaştırır. Buyurdu. Cüneydi Bağdadi hastalanmıştı. Vefatından önce Ebu Muhammed Ceriri başucundaydı. Cüneyd-i Bağdadi Kur'an-ı Kerim okuyordu. Hatmi tamamlayıp tekrar başladı. O zaman Ebu Muhammed Ceriri, "Efendim zaten çok halsizsiniz. Kendinizi fazla yormasanız." dedi. Cüneyd-i Bağdadi ona, "Ey Ebu Muhammed, şu anda bunlara benden daha çok ihtiyacı olan kim vardır? Bak işte vefatımıza az kaldı." buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin bir talebesi vardı. Bütün iyilik ve faziletler onda mevcuttu. Sonradan gelmesine rağmen Cüneyd-i Bağdadi onu seviyor, diğer talebelerse onu çekemiyordu. Bu durum Cüneyd-i Bağdadi'ye malum oldu. Her birinin eline birer kuş verip "Her biriniz bu kuşları kimsenin görmediği bir yerde boğazlayıp getirsin." dedi. Hepsi de verilen kuşları aldılar ve kimsenin olmadığı yerlere gidip boğazladıktan sonra hocalarının yanına döndüler. Yalnız o çok sevilen talebe kuşu boğazlamadan geri getirmişti. Cüneydi Bağdadi, kuşu kimsenin olmadığı yerden için boğazlamadın diye sordu. O talebe, hocam ben kimsenin olmadığı bir yer bulamadım, her yerde Allahü Teala var dedi bu cevap üzerine Cüneyd-i Bağdadi diğer talebelere "Arkadaşınızın firasetini gördünüz mü?" buyurdu. Hepsi de boyunlarını büküp özürler dilediler. Cüneyd-i Bağdadi'yi yıkayan kimse mübarek gözlerinin içine su ulaştırabilmek için uğraştıysa da bunu başaramadı. O sırada gizliden bir ses "Kendini boşuna yorma. Cüneyd-i Bağdadi'nin gözü Allahü Teala'nın zikriyle kapanmıştır. Onun didarını görmeden açılmaz diyordu. Yıkayan kimse parmaklarını açmak için çok uğraştıysa da bunda da başarılı olamadı. Gizliden bir ses kendisi açmayınca açılmaz diyordu. Mübarek bedeni yıkandı, kefenlendi, cenaze namazını oğlu kıldırdı. Cenaze namazında bulunanların sayısı sayılamayacak kadar çoktu. Hocası ve dayısı olan Sırri sakatinin kabrinin yanına defne olundu. Vefatından sonra büyük zatlardan biri onu rüyada gördü ve Münker ve Nekir'in sorularına nasıl cevap verdin dedi. Cüneyd-i Baghdad'i o iki melek bana geldi ve Rabb'in kimdir dediler. Ben onlara dedim ki. Allah-u benim ruhumu yaratıp, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğu zaman ben, evet, sen bizim Rabbimizsin diye cevap vermiştim. Sizin şimdi tekrar sormanızın manasını anlayamadım dedim. Bunun üzerine çekilip gittiler buyurdu. Cüneydi Bağdadi'yi rüyasında gören başka bir zat ona, Allahü Teala sana nasıl muamele eyledi?" dedi. Cüneyd-i Bağdadi, ilim, marifet dolu sözlerimin hiç faydası olmadı. Öğrendiğim kıymetli bilgiler işime yaramadı. Yalnız gece vakti kıldığım namazlar imdadıma yetişti. Onun için akıllı insan salih ameli terk etmemeli, hallerden, manalardan uzak olmamalıdır. Buyurdu. Ebu Cafer el-Haddad diyor ki, Eğer akıl bir insan olsaydı, Cüneyd-i Bağdâdî'nin suretinde olurdu. Cüneyd-i Bağdâdî'den bir kimse bir şey istese, onu boş çevirmez, ona faydalı olmaya çalışırdı. Ve ben Peygamber Efendimiz'in güzel ahlakına uymaya çalışıyorum derdi. Alâüd-Devle bir gün, Cüneyd-i Bağdâdî'nin vaktiyle çile çekmiş olduğu odaya girdi. Burada ona fevkalade haller hasıl oldu. Sonra Cüneyd'in kabrine gitti. Orada önceki zevki bulamadı. Bunun sebebini hocasına sorunca, şu cevabı aldı. O zevkler Cüneyd sebebiyle mi hasıl oldu? Alâüd-Devle, Evet dedi hocası ömründe birkaç gün kaldığı yerde zevk hasıl olduğuna göre senelerce birlikte bulunduğu bedenin yanına gidince elbette daha çok zevk hasıl olmak lazım gelir belki kabri başında başka şeyleri görerek ona teveccühün azalmış olabilir dedi Cüneyd-i Bağdadi'ye hiç ibadet ve taat yapmadan Karşılıksız olarak Allahü Teala'nın lütfuna kavuşmak mümkün müdür diye sordular. Cevabında zaten gelen bütün nimetler, bütün iyilikler hep Allahü Teala'nın lütfudur. Bu kadar aciz ve zavallı olan insanların yaptıkları ibadet ve taatlerin onun lütfu olan nimetlere karşılık olması mümkün müdür buyurdu. Cüneyd-i Bağdâdî, dükkânına girip kapıyı örter, içeride uzun süre namaz kılardı. Buyururdu ki, Pazarda öyle kimse tanıyorum ki, her gün 300 rekat rekât namaz kılmakta ve 30 bin tesbih okumaktadır. Âlim ve ârifler, bunun kendisi olduğunu bildirmişlerdir. Cüneyd-i Bağdadi, ordu ile bir sefere katılmıştı. Ordu kumandanı, ona bazı şeyler gönderdi. O da istemeyerek alıp, asker ve gazilerin muhtaç olanlarına dağıttı. Bir gün, öğle namazını kıldıktan sonra oturdu ve, niçin kumandanın gönderdiklerini kabul ettim diye, kendi kendine serzenişte bulunuyordu. O sırada, uyku bastırıp uyudu. Rüyasında, çok süslü bir takım köşkler gördü ve, Bunlar kimindir diye sordu. Cevabında gazilere dağıtılan malın sahiplerinin denildi. Cüneyd-i Bağdadi onlarla birlikte bana da bir şey var mı diye sordu. Ona içlerinde en büyük ve en güzel olanı gösterip işte bu senindir dediler. Cüneyd-i Bağdadi en iyi ve en büyüğünün bana verilmesinin sebebi nedir diye sordu Onlar mallarını sevap bekleyerek verdiler Bu sebeple verilen saraylar ona göredir Sen ise o malı kabul etmekle yanlış bir iş yapmaktan korkarak nefsini sigaya hesaba çekerek dağıttın İşte Allahü Teala bu haline böyle düşünmene kat kat sevap verdi dediler. Cüneyd-i Bağdadi şöyle dua ederdi. Allah'ım sana daima ve büyüklüğüne layık bir hamdle hamd olsun. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e ehli beytine, ashabına, onun yardımcılarına hayır dualar olsun. Ya Rabbi, Yerde ve gökte sana itaat edenlere merhamet eyle. Ey Kerim olan Allah'ım, Lütuf ve keremin hürmetine, Bütün günahlarımızı, hata ve kusurlarımızı affeyle. Yaptığımız zulüm ve haksızlıklar sebebiyle olan, Kul borçlarından bizi kurtar. Kereminle yanlışlıklarımızı düzelt, Kötülüklerimizi, İyiliğe tebdil ile. Ey dilediğini yok ve var eden Allah'ım! Kalan ömrümüzde bizi kötülüklerden koru. Razı olmadığın, beğenmediğin şeyleri bize çirkin göster. Beğendiklerini sevdir. Bizlere razı olduğun işleri yapmayı nasip eyle. Vefatımıza kadar bu hali daim eyle. İradelerimizi bu hususta kuvvetlendir, niyetlerimizi sağlamlaştır. Bunlar için kalbimizi ıslah eyle, uzuvlarımızı bu işlere sevk eyle, bizi muvaffak kıl ve işlerimizde yardım eyle. Ya Rabbi, bize senden utanmayı, beğendiğin her söze koşmayı ihsan eyle. Seçtiklerine, sevdiklerine nasip ettiğin, Beğendiğin işleri yapma ve seni devamlı anma halini, Sırf senin için yapılan amellerin en güzelini yapmayı, Ömrümüzün sonuna kadar devam etmeyi nasip eyle. Ölümümüzü iyi eyle. Ölümü bize ikram, ihsan, sana yakınlık ve sevinç eyle. Pişmanlık, üzüntü eyleme. Kabirlerimize sevinç ve neşeyle girmek nasip eyle. Kabirlerimizi cennet bahçeleri ve rahmetinin indiği yerlere ile Orada bizi korkudan emin eyle. güne kadar bizi emin ve kalpleri huzurlu olanlardan eyle. Ey mahlukatı! Geleceğinden şüphe olmayan günde toplayacak olan Allah'ım, Bizim o günden asla şüphemiz yoktur. O günün korkularından emin kıl ve sıkıntılarından kurtar. O günün büyük sıkıntısını bizden kaldır. Bizi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunanların arasına kat. Allah'ım, hesabımızı kolay eyle. Lütfunla, kereminle muamele eyle. Bize, amel defterimizi sağ tarafımızdan ver. Sıratı çabuk geçen ve gıpta edilenlerden eyle. Tartı gününde sevabımızı ağır kıl. Cehennemin sesini bize işittirme. Cehennemden, ve cehenneme yaklaştırılacak işlerden ve sözlerden bizi kurtar. Lütuf ve kereminle bizi cennette kendilerine ihsanda bulunduğun, peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler ile beraber eyle, onlarla arkadaş olmak ne güzel! Ya Rabbi, bizi orada annelerimiz, babalarımız, yakınlarımız, ve çoluk çocuğumuzla en güzel bir halde beraber bulundur. Dünyadayken bizimle ülfetleri, yakınlıkları olanları da bize kat. Onları umduklarına kavuştur. Dilediklerinden fazlasını ver. Dünyadan imanla ayrılan bütün mümin erkek ve kadınlara rahmetinle muamele ile. Onlardan hayatta olanların günahlarını affeyle, töbelerini kabul eyle. Zulüm ve haksızlığa uğrayanlara yardım et, hastalarına şifa ver. Bize ve onlara nasuh tövbe etmek nasibeyle. Çünkü sen çok ihsan sahibisin ve her şeye kadirsin. Ya Rabbi, senin yolunda cihad edenlere yardım eyle. Hem idareciyi, hem de idare edileni ıslah eyle. Müslümanların işlerini üzerine alanlara, Müslümanlara karşı şefkat ve merhamet nasip eyle. Ya Rabbi, sözlerimi birleştir. Bizden fitneyi gider, belalardan kurtar. Bize Müslümanlar arasında ihtilaf gösterme. Bizleri sana yaklaştıran şeylerde birleştir. Ya Rabbi, bizi aziz kıl, zelil kılma. Bizi senin rızana götüren dünya ve ahiret işlerinde birleştir. Bu ancak senin yardımınla olur. Ya Rabbi, bize senden korkmayı, sana tazim ve hürmeti, Sevdiklerine lütfettiğin marifet ve nimetlerini bize ihsan ve bunları devamlı eyle. Ya Rabbi, bedenlerimize, bütün kardeşlerimize, bizden sonra gelecek çoluk çocuğumuza, yakınlarımıza sıhhat ve afiyet ihsan eyle. Bu afiyeti diğer bütün mümin erkek ve kadınlara da ver. Cüneyd-i Bağdadi'nin Güzel Söz ve Nasihatleri Cüneyd-i Bağdadi diyor ki, Hocam, sırrı sakati, yanından ayrıldığım vakit, kimlerle oturduğumu bana sordu. Ben de, muhasibiyle otururum dedim. sırrı sakati, evet, onunla otur. Onun edep ve ilminden al. Fakat, Kelam hakkındaki sözlerine bakma. Onu kelamcılara havale et." demiştir. Sonra yönümü değiştirince şöyle dediğini duydum. Allahü Teala seni önce hadiste alim ve sonra sufi kılsın. Evvela sufi sonra alim yapmasın. Bu sözüyle hadis ilmini okuduktan sonra tasavvuf ile uğraşanın felah bulacağına İlimsiz tasavvufa giren kimsenin helak olacağına işaret etmişlerdir. İyi ahlaklı bir günahkar ile arkadaşlık, kötü huylu abit ile sohbetten benim için daha hayırlıdır. Sofulardan her tabakası otuz kişi olan dört tabaka ile arkadaşlık ettim. Birincisi harisi muhasibi ve onun derecesinde olanlar. İkincisi Hasan Mesuhi ve onun tabakasında olanlar. Üçüncüsü Sirri Sakati ve onun tabakasında olanlar. Dördüncüsü İbn Keribi ve onun tabakasında olanlardır. Allah için kardeşlik olanların hiçbiri diğerinden ne çekindi ne de utandı. Eğer böyle bir şey oldu ise birisindeki bozukluktandır dedi. Tam 30 senedir Allahü Teala'nın huzurunda bulunup ona hitap eder olduğum halde insanlar kendileriyle konuştuğumu sanırlar. Fakirlik kimseden bir şey istememek ve kimseye itirazda bulunmamaktır. Hatta itiraz edildiği zaman sükût etmektir. Cüneyd-i Bağdadi anlatıyor. Bir gün Sırrı Sakati'nin yanına gittim. Orada baygın halde yatan birisini gördüm. Bu nedir diye sorduğumda Sırrı Sakati bir ayet-i celili e dinledi ve onun için düştü bayıldı dedi. Ben o ayeti aynen kendisine okuyun dedim. Onlar da ayet-i kendisine okuyunca adam ayıldı. Bunun üzerine sırrıyı sakati bunu nereden bildin diye sordu. Ben de Yakup aleyhisselam'ın gözleri oğlu yüzünden görmez olmuştu. Sonra yine onun yüzünden açılmıştı. Eğer haktan dolayı görmez olsaydı asla yaratıktan ötürü açılmazdı. Bunu da bu ayeti kerimeden dolayı bayılmış gördüm. Anladım ki ayılma sebebi de Yine bu ayet olacaktır dedim ve sözüm hoşuna gitti. Horasanlı bir adam Cüneyd-i huzuruna girdi ve methetmek ile kötülemek insan için ne zaman müsavi olur? Yani hangi dereceye yükselirse artık ne methetme ne de kötülemeye aldırış eder diye sordu. Cüneyd daha cevaba başlamadan orada bulunan zatlardan biri tımarhaneye girip kendisine kelepçe vurulduğu zaman diye cevap verdi. Bunun üzerine Cüneyd-i Bağdadi cevap veren zata bu söze cevap vermek senin haddin değil dedi. Sonra soruyu sorana döndü ve, yaratılmış olduğunu ne zaman anlarsa buyurdu. Soruyu soran bu cevabı duyunca, öyle bir feryat etti ki, can vererek, Orada yığılıp kaldı. Kişinin ilmi ve ameli az olsa da, dört şey onu üstün mevkilere yükseltebilir. Bunlar da hilim, tevazu, cömertlik ve güzel ahlaktır. Tevhid ehli nazarında tevazu, kibirdir. Çünkü tevazu eden, önce kendinde bir varlık duyar da sonra tevazu eder. Hâlbuki gerçek muvahhid, hiçbir zaman kendisinde bir varlık görmez ki, buna karşı alçak gönüllülük göstersin. Mü'min için dünyadan ahirete yolculuk kolay, fakat hakkı sevmekte halkı terk etmek zor, nefisten ayrılıp Allahü Teala'ya yönelmek daha zor. Allah ile beraber olup, nefsinin arzularına hiç dönmemekteki sabır ise, hepsinden daha zordur. Cüneyd-i Bağdâdiye, sabır ve şükürden hangisinin eftal olduğu sorulduğu vakit, şöyle dedi. Zengin, varlığı, fakir de yokluğu ile övülmez. Her ikisinde, meth, üzerlerine tereddüb eden şartlara riayetledir. Zenginin şartı, o serveti meşru yolda kazanıp, meşru yolda sarf etmek, ve bu suretle servetin zevkine varmaktır. Fakirliğin şartı da onun açısına dayanmaktır. Böyle olduğu vakit, yoksulluğa sabretmek daha üstündür. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın kereminden bir kere gözün perdesi açılsaydı, kötüler iyilere katılırdı. Horasanlı'nın biri, Cüneyd-i gelerek, yemesi için kendisine bir miktar servet getirdi ve ''Bu malı yemeni istiyorum.'' dedi. Cüneyt ''Bunu yoksullara dağıtsam olmaz mı?'' dedi. Horasanlı ''Hayır, onu arzu etmiyorum. Bu serveti senin yemeni istiyorum.'' dedi. Cüneyt ''Getirdiğim bu malı yiyinceye kadar yaşayabilir miyim?'' dedi. Horasanlı ''Bununla sirke ve bakla gibi ucuz şeyleri alıp yemeni istemiyorum.'' dedi. Cüneyt, ''Ya ne istiyorsun, nasıl yapmamı arzu ediyorsun?'' diye sordu. Horasanlı, ''Bununla etli ve tatlı şeyler alıp yemeni istiyorum.'' dedi. Bunun üzerine Cüneyt de hediyeyi kabul etti. Horasanlı, ''Hediyemi bu şekilde kabul etmekle beni büyük minnet altına aldın.'' Bağdat'ta senin kadar minnet duyacağım kimse yoktur dedi. Cüneyd-i Bağdadi de işte senin gibi adamın hediyesi kabul edilebilir dedi. Hal erbabından öyleleri var ki onların derecelerinin yükselmesine dilencilikleri vesile olur. Bütün bu gibi işlerde aranan niyet ve gayedir. Nitekim rivayete göre adamın biri Ebu İsak en-Nuri'yi bazı yerlerde avuç açmış dilenirken görünce, bu ağrına gitti ve onun bu tutumundan hoşlanmadı. Adam diyor ki, durumu Cüneyd-i Bağdadi'ye anlatınca bana, bu ağrına gitmesin. Zira Ebu İsak en-Nuri, onlara vermek için onlardan dilenir buyurdu. Sonra Cüneyd-i Bağdadi, ''Bana teraziyi getirin.'' dedi. Terazi getirilince, yüz dirhem para tarttı. Ve buna bir avuç para daha kattıktan sonra adama, ''Al bunu Ebu İshak en Nuri'ye götür.'' dedi. Ben kendi kendime, ''Bir şey tartmak, miktarını bilmek içindir. Bu adam, hakimin birisidir. Yüz dirhemi tarttıktan sonra bir avuç daha içine kattı. Ve miktarı belirsiz oldu.'' Dedimse de, utancımdan kendisine bir şey soramadım. Keseyi alıp Basra'ya gittim ve keseyi teslim ettim. Ebu İshak en-Nuri, teraziyi aldı, yüz dirhemi tarttı, iade etti ve bunu ona götür ver dedi ve fazlasını aldı. Buna şaştım ve niçin böyle oldu dedim. Ebu İshak en-Nuri, Cüneyt hikmet sahibi bir insandır. İpin ucunu kendi tarafına çekmek istedi. Yüz dirhemi kendi sevabı için tarttı. Diğerini de Allah rızası için verdi. Allah için verdiğini aldım. Kendi nefsi için verdiğini iade ettim dedi. Durum Cüneyd'e bildirilince ağladı ve onun için olanı aldı da bizim için olanı iade etti dedi. Ahiret yoluna giren talebenin üç şeyle meşgul olmamasını severim. Bunlar ticaret, hadisi öğrenmek ve evlenmektir. Hatta Sofi'nin okuyup yazmasından da hoşlanmam. Sevmenin alameti neşenin devamı ve bedenini yoracak ve fakat kalbini yormayacak şekilde ciddiyetle ibadete devamdır. Hocam sırrı sakati rahatsızlandı. Derdenin dermanını bulamadık. Nihayet mükemmel bir doktor tavsiye ettiler. İdrarını bir çanağa alarak doktora gösterdik. Doktor bir müddet idrara baktıktan sonra bu aşık olan birisinin idrarına benziyor dedi. Cüneyd-i Bağdadi devamla doktor aşk kelimesini anınca bir ah çekerek bayıldım. Yere düştüm ve elimdeki çanak da düşerek kırıldı. Sonra hocam sırrıya dönerek durumu anlattım. Beni dinleyen hocam gülümseyerek, vay ölesi, bunu nasıl anladı dedi. Bunun üzerine ben, muhabbet idrarda da belli eden mi dediğimde, evet, orada da belli eder dedi. Yine bir defasında sırrıyı sakati ''İstersen cildimi kemiklerimin üzerinde kurutan ve cismimi yaralayan ancak onun sevgisidir diyebilirim.'' dedi. Ve bunu der demez de hemen düştü bayıldı. İşte bunlar sevginin alamet ve semereleridir. Cüneyd-i Bağdâdî anlatıyor. Hocam sırrı ise katiye, seven kimse belanın acısını duyar mı diye sordum. Hocam hayır dedi. Kılıç darbesi yesede mi dedim. Sırrı sakati evet yetmiş kılıç yarası alsa da acısını duymaz dedi. Adamın biri bir çocuğun peşine takılmış. Oğlum ben seni çok seviyorum deyip duruyor. Çocuk senin bu riyakarlıkların ne zamana kadar devam edecek deyince adam hayır oğlum vallahi doğru ve samimiyim Hatta sen bana öl desem ben ölürüm deyip duruyor. Çocuk, sadık isen öl bakalım deyince, adam bir nefes alıp yatıyor ve hakikaten ölüyor. Yunus aleyhisselam gözleri kör oluncaya kadar ağladı. Beli bükürünceye kadar kıyam etti. Oturak haline gelinceye kadar namaza devam etti. Ve devamla seninle aramızda Ateşten deniz olsa da onu aşar, sana gelmeye çalışırım. İhlas, ameli karışıklıklardan arındırmaktır. Adamın biri Cüneyd-i Bağdadi'ye, gözümü namahremden ne ile koruyabilirim deyince, Cüneyd, Allah'ın sana bakıp seni görmesi, senin yabancıya bakmandan önce olduğunu bilmenle, dedi. Yine Cüneyd, Murakabeyi ancak Allah'tan alacağı hazzının kaybolmasından korkan sağlayabilir dedi. Sırı sakatiden daha çok abit olan kimseyi görmedim. 98 yaşına bastığı halde yan üstü geldiği görünmemiştir. Ancak ölüm hastalığında yatmıştır. Meclislerin en şereflisi, tevhid sahasında düşünenlerin arasında bulunup marifet havasını tenefüs etmek, dostluk deryasından muhabbet bardağını içmek ve hüsnüzan zan ile Allahü Teala'ya Teâlâ'ya bakmak gayesini güden meclislerdir. Bu gibi sohbetlerde bulunup, bu gibi zevkli şerbetler içenlere müjdeler olsun. Cüneyd-i Bağdâdiye, Ebu Said el-Harraz'ın ölüm anında vecde çok geldiğini söylediklerinde, ''O'nun ruhunun hevesle uçması şaşılacak bir şey değildir.'' dedi. Rüyamda insanlara vaz ediyordum. İnsan suretinde bir melek karşıma dikildi ve ''Allah'a insanı en çok yaklaştıracak amel nedir?'' diye benden sordu. ''Ben ölçülü ve şeriate uygun şekilde yapılan gizli ameldir.'' diye cevap verdim. Melek geri dönerken vallahi başarılı bir cevap dedi. İnsanları Allahu Teala'nın sevgisine kavuşturacak yol yalnız Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Bundan başka olan dinler, inançlar, rüyalar çıkmaz sokaktır. İnsanı saadete kavuşturmazlar. Kur'an-ı Kerim'in ahkamını öğrenmeyen ve hadis-i şeriflere uymayan kimse cahil ve gâfildir. Buna uymamalıdır. Cüneyd-i Bağdadi'ye "Tevazu nedir?" diye sordular. Cevabında "Şefkat ve merhamet kanatlarını mahluklar üzerine gelmen ve herkese karşı yumuşak davranmandır." buyurdu. "Rabbim beni serbest bıraksa bir dilekte bulunmam. Kulun dilemesi olmaz. Onun dilediğini yapardım. Her kim, gördüğünden ibret almazsa, onun görmemezliği, görmesinden üstündür. İbadet etmek bakımından, dünyanın bir saati, kıyametin bin senesinden daha iyidir. Zira bu bir saatte, salih, faydalı amel işlenebilir. Halbuki kıyametin, o bin senesinde bir şey yapılamaz. O halde, ey mümin kardeşim, vaktini boş şeylerle geçirme. Zamanının kıymetini bil ve en iyi işler için kullan. Namazlarını vaktinde kıl ki kıyamet günü pişman olmayasın ve büyük sevaba kavuşasın. Bir kimse Allahü Teala'ya kavuşmak yolunda milyonlarca sene sıdk ve ihlas ile yürüse ve bir an geri dönse kaybı kazancından fazladır. İnsanın Allahü Teala'ya kavuşturan yolda yürümesi Peygamber Efendimize ve onun hakiki varisi olan büyük alimlere tam tabi ve teslim olmakla mümkündür. Şüphe çukuruna ve bidat karanlığına düşmüş olanlar bu yolda yürüyemezler. Kendilerine allah Teala'nın rızasına nasıl kavuşulur diye sorulunca, Dünyaya düşkün olmayı terk et, kavuşursun. Nefsin hevasına uyma, ulaşırsın buyurdu. Bela ve musibet, ariflerin kandili, talebelerin uyanıklığı, gafillerin de helakidir. Kur'an-ı Kerim'in çizdiği sınırları gözetmeyen ve hadisi şerifleri bilmeyen kimse mürşit yol gösterici olamaz. Çünkü tasavvuf yolu Allahü Teala'nın kitabına ve Rasulullah'ın sünnetine bağlıdır. Tasavvuf büyükleri dine uyan alimlerdir, Rasulullah'ın varisleridir. Sözlerinde, işlerinde ve huylarında hep Resûlullah'a uyarlar. Ya Rabbi, o büyüklerden feyz almamızı, bereketlenmemizi nasip eyle. Amin. Her zaman söylüyorum ve bildiriyorum ki, Rasulullah'a uymakta gevşeklik eden, onun sünnet-i seniyyesini terk eden mutasavvıf olamaz. Onu, Allah adamı sanmayınız. Onun dünyadan kaçınır görünmesine, Harikalar göstermesine aldanmayınız. Onun zühd ve tevekkül ve marifetler anlatan sözlerini kendinden bilmeyiniz. Kim sana Allah yolunu gösterirse onunla beraber ol. Kim sana dünya yolunu gösterirse ondan uzak dur. Tasavvuf insanların rızasını bırakıp Allahü Teala'nın rızasını aramak. Kötü huyları terk edip nefsani olan işlerden uzaklaşmak, ruhu yükselten vasıflar kazanmaya gayret etmek, hakiki ilimlere sarılmak, hep en uygun şekilde hareket etmek, herkese nasihatte bulunmak, Allahü Teala'ya verilen ahitte durmak, Muhammed Aleyhisselam'ın dinine uymaktır. Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimetlerin çokluğunu göreceksin. Bir de ona karşı yaptığın ibadet ve taatlerdeki kusurlarını göreceksin. Bu iki görüş arasında meydana gelen hale haya denir. Kulluk her an Allahü Teala'ya muhtaç olduğunu bilmek ve onun resulüne tam tabi olmaktır. Allah-u her şeyi kıymetli yaratmıştır. Ama bir şeyi en kıymetli yaratmıştır. O da vakittir. Vakit zayi olursa, tekrar elde edilmesi mümkün değildir. Bunun için en kıymetli şey vakittir. Müslüman, temiz toprağa benzer. Temiz toprağa her şey atılır. Ezilip hakaret görür. Lakin ondan, güzel, temiz, faydalı şeyler çıkar. Birbirine muhabbet ve dostlukları çok kuvvetli olan iki kardeşten birinin, diğerinden az da olsa çekinmesi, mutlaka birinin kusuru sebebiyledir. Namazda kalbime dünya düşüncesi gelse, o namazı tekrar kılardım. İşin esası, nefse uymamaktır. İlim, kendi haddini bilmek tasavvuf, kalbi temizlemektir. Allahü Teala'dan gafil olmak ateşte olmaktan beterdir. Şükretmek kendini bu nimete ehil ve layık görmemektir. Sabır yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmektir. Sevgili dinleyiciler, bugünkü sohbetimiz Burada sona erdi. Bir başka sohbette buluşana dek, Allah'a emanet olun.